Bilâhi min Şeytanî raji'm İsmiillâhü Rabbînâ lâhîn. ve li ma bi Evet. Geçen hafta en son neyde kaldık? Muhammedur Resulullah şahadeti, değil mi? Onun manası, hakikati, gereklilikleri üzerinde kalmıştık. Bu hafta Allah nasip ederse sıradaki sorudan Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna dair şahadetin şartları nelerdir ve buna şahadet etmek sizin birinci şahadet kabul edilir. Mi? Muhammedur Resulullah şahadetinin şartları var birinci şahadet neydi? La ilahe illallah'ın şartları vardı. Cevaben diyor ki: Daha önce kulun bu iki şahadeti getirmedikçe dine girmesinin imkansız olduğunu ve bu iki şahadetin birbirinden ayrılmaz olduğunu belirtmiştik. Buna göre birinci şahadette aranan şartlar ikincisinde de aynı aranırla. Demek ki ne birinci dediği hangisi? La ilahe illallah. La ilahe da ne şart varsa aynı şartlar nerede de var. Muhammedur Resulullah kısmında var peki neydi bu şartlar bunları tekrardan hatırlayacak olursak bir bu şehadette neyin reddedilip neyin kabul edildiğinin anlamını bilmek ilim yani İki kalpten buna kesinlikle inanmak yani şekil zıttı olan yakil üç zahiren ve batilen buna itaat edip bağlılık göstermek yani gerekliliğiyle amel etmek dört onun gereklerinden ve ondan ayrılmazlarından hiçbir şeyi reddetmeksizin kabul etmek yani onun gerekliliği olan vacipler olacak, haramlar olacak, harama haram bilmek, helali helal bilmek gibi. 5- Bunda ihlaslı olmak, büyük ve küçük ihlası gerçekleştirmektir demiştik. 6- Sadece dil ile değil, kalbin özünden de bunu tasdik etmek. 7- Bu şahadeti ve şahadet ehlini sevmek ve onu esas alarak dostluk ve düşmanlık yapmak. Yani Muhammedur Resulullah diyenlere dostluk yapmak. Muhammed-i Resulullah sadece diliyle değil, ameliyle gerçekleştirenlere sevgi beslemek. Muhammed-i Resulullah'ın gereği olan Peygamberin haberlerini tasdik etmek noktasında da çok fazla bir gayret sarf etmek. Biz sünnetin müdafaacılarıyız bu asırda. Biz sünnetin müdafaacıları olmak zorundayız. Biz ehli hadissek, ehli sünnet isek, sünnet ehli hadis ehli isek, biz sünneti müdafa edeceğiz. Özellikle Hadis inkarcılığının merkezi olan Türkiye'de yaşadık, yaşıyorsak. Hadis inkarcılığının merkezi Türkiye'dir. Hadis inkarcılığı Türkiye'de yayıldığı kadar başka hiçbir devlette yayılmamıştır. O yüzden bizim gibi insanların her zaman ne yapması lazım? Hadisi müdafaa adına gerek risaleler, gerek yazılar, gerek kitaplar, gerek sesli veya diğer benzeri konuşmalar hepsini gerçekleştirmemiz lazım ki sünneti müdafaa edelim. Muhammed-i kısmını gerçekleştirmiş olalım Tabii buraya kadar neydi İslam'ı sayıyor önce anlatmıştık değil mi? hatırlayalım şimdi bir geçmişi İslam dedik, İslam'ın şartları dedik, la ilahe illallah Muhammed-i Resulullah yani kelime-i şehadet getirmek birinci şartıydı bunu da işledik la ilahe illallah şartlarında Muhammed-i Resulullah şartlarında aldık şimdi nerede sıra namaz ve zekatın farz oluşunun delilleri nedir? soru bu Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Eğer tövbe edip namaz kılar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Tövbe suresi 5. Bu ayet malumunuz. Birçok de önünüze çıkmıştır. Bu ayet birçok fıkıh bünyesinde bulunduran genel bir ayet. İmam Begavi bu ayetin tefsirinde diyor ki Eğer tövbe ederlerse yani şirkten imana tövbe ederlerse, şirkten imana dönerlerse, namazı kılar zekatı verirlerse, yani tövbelerini tasdik ederek. Ha demek ki namaz kılıp zekat vermek neyi gösteriyor? Tövbe ettiklerini gösteriyor. Tövbetim, tövbenin bir alameti olacak. Adam tövbe ettim diyor, gene aynı şeyi yapıyor. Bu olmaz, makbul değildir. Yani diyor, tövbelerini tasdik ederek yollarını bırakın. Ayetin devamında, Onları bırakın bir şey ile onlara itiraz etmeyin. Bunda şunun da delili vardır ki diyor namaz kılmayıp zekat vermeyenlerin yolları bırakılmaz. Yani yolu bırakmak öldürmemek manasında. Çünkü ayette ne diyor? Faktul müşrikun müşrikini haytı vecettumuhum. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Ama tövbe ederseler şirkten, namazı kılıp zekatı verirseler fakallu sebeiluhum. Yollarını bırakın ondan sonra. Allah böyle emrediyor bize. İmam Begavi de diyor ki bu şuna delalet ediyor ki öldürülme neyle kalkıyor? şirkten tevbe, namaz ve zekatla kalkıyor. E adam namaz ve zekat kılmıyorsa öldürülür demeye getiriyor İmam Begavi tefsirinde. Gene İmam Maverdi bu ayetin tefsirinde şunları kaydetmiştir. Eğer tevbe ederlerse yani teslim olurlarsa çünkü küfürden tevbe İslam olur. İnsanın küfründen tövbesi İslam olur. Yani bugün malum olan şirkler var değil mi? Oy, okul, askerlik, kabirden yardım dilemek, Allah'ın ayetleriyle dalga geçiren meclisleri terk etmek, meclislerde oturmak. Bunlar ne? Şirk olan fiiller. Bu asırdaki meşhur olan küfürler. İnsan bunlardan tövbe edecek, tövbesini ortaya koyacak ki bu İslam hali olmasa. Sonra namazı kılar. Değil mi? Ayette öyle dedi. Burada diyor iki yön vardır diyor İmam Maverdi. Birincisi eğer Manası şu olabilir diyor. Hani şirkten tövbe etmenin manası açıktır. Peki namazı kılardan kasıt nedir? Birincisi eğer namazın vacipliğini ikrar ederseler demektir ki bu Ebu Hanife'nin sözünün kapsadığı şeydir. Çünkü Ebu Hanife ne diyordu? Bir adam itikat etse namazın vacipliğine tembellikle terk etse kafir olmaz günahkardır diyordu. İmam Ebu Hanife'nin bu kavline göre bu ayette namazı kılarsalardan kasıt nedir? Namazın vacipliğini ikrar ederselerdir. O böyle tevil etmek zorundadır. Bu birincisidir. İkincisi ise diyor İmam Maverdi. Burada namaz fiilinin irade edilmesidir ki bu da Malik ve Şafi'nin sözünü kapsadığı şeydi. Çünkü onlar ne yapıyorlardı? Öldürüyorlardı. İmam Malik de, de namazı terk edeni öldürüyorlardı. Ama onlar hakten öldürüyorlardı. Yoksa küfürden dolayı öldürmüyorlardı. İmam Ahmed bin Hanbel öldürüyordu kafir olarak. Kafirlerin mezarlığına gömülür diyordu. Birazdan şimdi o ihtilafın inşallah tafsilatına gireceğiz. Önce bir müfessirlerin bu ayet hakkında söyledikleri sözleri nakledelim inşallah. Zekatı verirseler diyor yani az önceki iki vecih ile itiraf etmelidirler diyor. Zekatta da aynı ihtilaf var. Çünkü zekatı terk eden öldürülmez ancak icma ile malı zor ile alınır. Bu, bu görüşü zikrediyor. İkinci görüşü zekat çünkü tekfir edilmez sahih müslimde hadis var bunu unutmayın inşallah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekat vermeyen biri hakkında e, diyor ki aleyhissalatü vesselam imma ilel cenne ve imma ilen nar ya cennete gider ya cehenneme gider artık Allah subhanehu ve teala affederse cennete affetmezse cehenneme adam zekat vermemiş eğer zekat vermemek küfür olsaydı Allah ne yapmazdı inna allahe la yakfiru ey yüşreke bi Allah şirki affetmez eğer zekatı şeriat şirk olarak isimlendirmiş olsaydı ne olmayacaktı? O hadiste Peygamber Sassam imma ila cenne demeyecekti. Bu da bize gösteriyor ki zekatı terk etmek ne değil? Vacitliğini ikrar ederse küfür değil. Ama vacitliğini inkar ederse bu adam kafirdir. İmam de bunları kaydetmiştir. Gene İmam Kurtu Bir Rahimeoullah Cami ve Ahkam ve kendi tefsirinde Aynı benzeri rivayetler. Ben şimdi tek tek böyle hepsini okuyup taşı şey yapmak istemiyorum. Ee, aynı ibareleri naklediyor. Şöyle bir lafız fazlası var. İbnül Arabi der ki diyor. Böylelikle Kur'an ve Sünnet aynı gerçekleri dile getirmiş olmaktadır diyor. Namazı ve sair farzları, yani diğer farzları nedir farzlar? Sayı. Namaz, zekat, oruç, hac. Bunlara vacipler diyor alimler. Bakın alimlerin terimlerini öğrenmek zorundayız. Yoksa alimlerin neyi irade ettiğini anlayamayız. Alimler eğer vacipler ve farzlar derseler nedir oradan irade edilen şey? Namaz, oruç, zekat, hac. Bilinen vacipler bunlardır. Diyor ki sözünde namazı ve diğer farzları helal kabul ederek terk edenin kafir olduğu hususunda Müslüman, ara, Müslümanlar arasında görüş ayrılığı yoktur. Yani icma kafirdir, kafir demeyen de kafirdir o adam. Ümmetin icmasını yalanlamıştır. Sünnetleri önemse, önemsemeyerek terk eden de fasık olur. Sünnetleri kastediyoruz. Nafileleri bir adam terk etse fasıktır. No, normalde nafileyle insan mükellef değildir. Ama küçümser de bunları şey yapsa fısk olur mu? Terk etse yani hani kılsak da olur, kılmasak da olur yapsa. Nafileleri terk eden için ise bir vebal yoktur. Ancak nafilenin faziletini inkar ederse kafir olur. Bakın burası çok önemli. Yani bir adam hafife, yani kendinin gözünde hafiftir. Sünnetler çok da önemli değildir. Terk ediyor olabilir. Öyle mi? Kendisi hiç sünnet kılmıyordur. Ama diyor kim nafilelerin faziletini inkar ederse kafir olur. Bu İbnül Malikilerin büyük İbnül Arabi'nin sözü. Bugün mealciler bu baptan da kafirli. Çünkü onlar adamla dalga geçiyorlar. Bırak küçümsemeyi, hani faziletini inkar etmeyi özür dilerim. Bu adamla dalga geçiyorlar. Ya kim çıkarmış bunu falan. Allah'la pazarlık mı olur? Musa sen böyle mi demiş? Önemli. 50 tane 40 dereden su getiriyor Çünkü o bu tutumuyla ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirip haber verdiği bir hususu reddetmiş olmaktadır. Ancak farz olduğunu inkar etmek sizin ve terk edin terkini de helal kabul etmek sizin namazı terk eden kimsenin hükmü hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Yunus İbni Abdülale dedi ki ben İbni Vehbi şöyle derken dinledim. İbni Vehbi kimin? İmam Malik mezhebinin otoriter isimlerinden. Malik dedi ki Allah'a iman edip Resulleri tasdik eden fakat namaz kılmayı kabul etmeyen kimse öldürülür. Ebu Sevr de Şafii mezhebinin bütün alimleri bu görüştedir der. Hammad İbni Zeyd mekul ve veki'nin görüşü de budur. Veki İmam Şafi'nin hocasıdır, tabi'nin büyüğü. Ebu Hanife der ki böyle bir kimse hapse atılır, dövülür ama öldürülmez. Bu İbni Şihab'ın da görüşüdür. Davud İbni Ali de bu görüştedir. Bunların deliller arasında peygamberin şu buyruğu vardır. Ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu diyecek olurlarsa o malum hadisi biliyorsunuz kanlarını mallarını korumuşlardır. Orada namaz ve zakat da zikrediliyor. Öldüren alimler bu hadisi delil alarak öldürüyorlar. Namazı ve zekatı terk etmeyi Ebu İmam Malik ile İmam Şafi küfür saymamışlar. Ama ne yapmışlar? Öldürmüşler. E küfürdeyse nasıl öldürüyorlar? Ayet yoksa bunun hakkında hadis yoksa bu ayet hadisten delil alarak öldürüyorlar. Ben ne ilahe illallah değil namaz kılıp zekat verince kadar insanlarla savaşmakla emri eğer bunu yapmıyorsalar, onlar öldürülürleri çıkartıyor buradan. Şafi Şaf ile Malik ve insanı o, o amelini terk eden insanı öldürüyorlar. Ve benzeri, i̇bn kesir de aynı şeyleri burada kaydetmiş. Bakın burada bilmemiz gereken nokta şurasıdır. Bir devamında şimdi bir ayet daha var orada. Bakın, o da Tövbe 11. Yine aynı lafızlarla ee, eğer namazı kılar, zekatı verirseler fe ihvanekum Din dinle sizin kardeşlerinizdir. Ayeti var değil mi? Şimdi bizim tercih ettiğimiz görüşe göre namazı terk eden nedir? Kâfirdir. Zekatı terk eden dedik değildir. E ayette diyor ki namazı kılar, zekatı verirseler dinle kardeşlerinizdir. Buradan ne algılanabilir? Sanki zekatı terk eden de kafir olacağı gibi bir sonuç algılanabilir. Bu algılar dediğim gibi Kur'an ve sünnet naslarına vurulmadıkça sadece mücerret bizim anlayışımızla küfür olduğuna hükmedemeyiz. Düşünün ki siz zikri küfür olduğuna hükmedeceksiniz nasdan anladığınız şeyle. Bir de onu kafir demeyene kafir diyeceksiniz. İşte bugün bir tekfirci zihniyetin yaptığı bu. Nasdan kendi akıllarının anladığı şeyi sanki kat'iymiş gibi insanların önüne koyuyorlar. Ona büyük küfür diyorlar. Ona küfür demeyenlere de kafir diyorlar. Bakın bütün ihtilaflı meseleleri nerede kilitliyorlar? Namaz meselesinde kilitliyorlar. Yani namazdan sonra hiçbir ihtilaf yok mu? Halbuki sahabenin ekserisi değil, icması var. Sahabenin icmasıyla namaz terk eden nedir? Kâfirdir. Abdullah bin Şakit rivayet ediyor Buhari'de, doğru mu? Abdullah bin Şakit Buhari'de Bukhari Abdullah ibn-i Şafik'ten ediyor. İcmale küfürdür, kafirdür. Burada nasların delaletinin zan olması yani namazı terk edenleri sanki kafir olacaklarmış gibi ortaya çıkan bütün Kur'an ve sünnetteki naslar el-kufr lafzının hem büyük küfre hem de küçük küfre delalet ediyor olabilmesinden kaynaklanan bir ihtilaftır. O yüzden muteber değil, burada tekfirleşme olmaz. Burada ne namaz kılma, namaz kılmayı terk eden adamı tekfir eden Ahmet Khadici olur, ne de onları tekfir etmeyen Şafii, Malik, Ebu Hanika bunlar mürciye olur. Yani buradaki bu ihtilaf fıkhını çok iyi yakalamamız lazım. Bu bize neyi gösterecek? İbn-i şu sözünü gösterecek. Bidat ehlinin vasfı birbirlerini tekfir ederler diyor. Ehl-i sünnetin vasfı ise, tabi içtihada açık olan meselelerde ehl-i sünnetin vasfı ise birbirlerinin hata yaptıklarını ikrar edip tekfir etmemeleridir, diyor. Tabi bunlar nerede böyle dediğim şekilde suvarlar Hangi suvar? Adam namazın veya zekatın vacibliğini ikrar ediyor da tembellikle terk ediyor. Ama namazın vacibliğini inkar etse o adamın hükmü nedir? İcma ile kafirdir. Orada ümmet ihtilaf etmemiştir, ona kafir demeyen de kafirdir. Bu birinci vecih. İkinci vecih. Bir adam var, vacipliğini ikrar ediyor ama terk ediyor. Bu adam da bu nasların içerisinde mi? Bu zan. Nas'ın delaleti zan olunca ihtilaf ne oluyor? Muhteber oluyor orada. Bakın birçok meseleyi tatbik edebilirsiniz böyle. Mesela Arraf'a gidenlerin hükmü. Öyle mi? Arraf'a bir adam gitse gaybı bildiğini tasdik etse onu icma ile kafirdir, kafir demeyen kafirdir. Ama bir adam Arraf'a gitse tasdik etmese gaybı bildiğini, dese ki Allah'tan başka kimse gaybı bilmez, gitse Arraf'a ya bu da cinlerle haber alıyor, belki şu söylediği doğrudur dese, buradan nasıl? Zan, delaleti zan. Ahmet buna kafir derken gene diğerleri kafir dememiş. İçinde şeytana ibadet olan sihir için bütün ulema küfür derken ki ona küfür demeyen kafirken ulema onları da tekfir etmişken içinde şeytana ibadet olmayan sadece sihir yapmak olan ameli ise bir grup alimler küfür diyorlar. Diğer bir grup alimler ne diyorlar? Küfür değildir diyorlar. Hep bakın dikkat edin bir icmai olan kısım var bir de icmai olmayan ikinci kısım var. İcmai kısımda hata götürmez. Burada her bu halifet eden kafir olur. İkinci kısım ise ihtilafa açıktır. Namazın terki ve zekatın terki de böyle meselelerdir. Sonuç itibariyle namaz ve zekat vacipliğini ikra etmek her Müslümana faz, Yerine getirmekle gene her Müslümana vaciptir. Ama bizi tercih ettiğimiz görüş biz deriz ki namazı terk eden kafirdir tekfir ederiz onun müslümanlığına hükmetmeyiz bu bizim e, alimlerimizden aldığımız iştahımızdır biz yapmıyoruz bu iştahı biz onları taklit ediyoruz burada ama bir adamla çıkıp diyebilir ki bir adam hiçbir şirk işlemiyorsa sadece tek yaptığı yanlış namazı terk etmekse ben bunu tekfir etmiyorum dese bu bizim din kardeşimizdir çünkü burada muteber bir ne vardır hilaf vardır muteber bir ihtilaf vardır Şimdi ne demek istediğim birazdan bir söz var. Ondan daha iyi inşallah idrak edeceksiniz. Orucun delili nedir? İslam'ın şartlarını sayıyor. Namaz, zekat saydık. Orucun delili. ya يَا الَّذِينَ اَمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ السِّيَمُ كَمَا كُتُبَ Ey iman edenler! Oruç size sizden öncekiler farz kılındı gibi farz kılındı. Gene Bakara 185. Sizden her kim bu ay erişirse orucunu tutsun. فَمَنْ شَهِدَ مِ Ramazan ayına Allah kast ediyor. Bunlar nedir? Bunlar neyi gösterir bize? Bu belirlediği Allah'ın vakitlerde namaz oruç tutmanın farz olduğunu. Bunu inkar eden adam gene kafirdir. Peki ikrar edip terk eden adam şimdi birazdan oradaki ıhtırafa da geleceğiz inşallah. Haccin delili nedir? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Alimran İmran 97, ona bir yol bulabilenlerin o evi haç etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Peygamber Hasan şöyle söylüyor, şüphesiz Yüce Allah üzerinize hac etmeyi farz olarak yazdı. Bunların hepsi vacipliğini gerektiriyor. Demek ki bize düşen vacipliğini önce bir ikrar etmek, sonra da ondan amel etmek. Bu hadis Bukhari ile Müslim'de ile yer almakta, Cibril hadisi diye meşhur olan hadis de daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Cibril hadisini anlatmıştır. Ayrıca İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir hadisi ve bunun dışındaki pek çok hadis de bunun delillerindendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin gücü varken haç etmeden ölmesi demek o kişinin o ölümüyle Yahudi ve Hristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur diyor. Hani hac dinde bu kadar önemli. Yani Yahudi ve Hristiyan kafirdir yani kafirin ölümü müdür? Bu nastan bu da anlaşılabilir. Bakın bu zandır işte. Biri der ki burada zecir vardır, sakındırma vardır. Haccı terk eden kâfir olmaz mesela. Biri de der ki yok nereden biliyorsun? Aslında delaleti belki budur. Allah bunu bilir. Burası zandır. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü hükmedecek. Şimdi bir sonraki soruda İbn Azm'ın bir sözünü nakledeceğiz. O zaman meselenin nasıl bir ihtilaf olduğunu daha idrak edeceksiniz inşallah. Diğer soruda diyor ki bunlardan birisini inkar eden yahut kabul etmekle birlikte onu büyüklenerek karşılanan hükmü nedir? İmkar eden ve kibirle bunu karşılayan. Yok ya bu devirde de namaz mı kılınır, oruç mu tutulur, hacca mı gidilir gibi. Diyor ki o da kendi dışındaki diğer yalancı ve müstekbirlerden iblis ve firavun gibi kafir olduğundan ötürü öldürülür. Bu icmai olan kısım. E bugün toplumun çoğu bu icmai küfrü işliyor. Hani birileri bize diyor ya işte diyor oy kullanıyor diyelim, mi, niye milleti tekfir ediyorsun, adam bilmiyor falan. Sanki bu adamların tek küfürü oy meselesi. 50 tane helali haram gören, 50 tane haramı helal gören bu top piyasada binlerce, milyonlarca insan var ya. Bunlar icmai küfürler, oturun bunları konuşun, bırakın kapalı meseleleri diyor. i̇bn Hazım Hazm diyor ki, bizler Ömer İbn-i Khattab, Muaz i̇bn Cebel, i̇bn Mesut ve beraberlerinde sahabeden bir cemaatten Abdullah İbn-i Mübarek'den, Abdul Ahmet bin Hanbel'den, İshak İbn-i Raheveh'den, ve benzeri sahabe ve tabiinden 17 tane kişiden her kim bir vakit namazı vakti çıkana kadar kasten terk ederse kafirdir ve mürtettir sözünü naklettik diyor İbn-i Azim. Bak 5 vakit namazı değil. Adam vacipliğini ikrar etse de tembellikle bir vakit terk etse Ömer İbn-i Hatta Muaz i̇bn Cebel i̇bn Mesud ve beraberinde sahabeden bir cemaat Abdullah bnu Mübarek, Ahmet İbn Hanbel ve 17 tane tabiinden kişi böyle söylemişe. Bunu Malik'in arkadaşlarından İbn Mercî da söyledi. Aynı sözü Abdülmelik İbn Hübeyb el ve başkaları da söylediler. Haccı terk eden hakkında Ömer radıyallahu anh'dan ve İbn Abbas'tan ve başkalarından bu da rivayet edildi. Yani haccı terk edeni de tekfir etmişe. İbn Abbas da Hazreti Ömer'i siz bunları bir piyasada anlatın siz deseniz ki haçı terk edenler ahatam hariciler diyecekler bunu sahabenin büyükleri söylemişler aynısı zekatı ve orucu terk eden hakkında onlardan da zikredildi Ebu Musa el-Eşari ve Amr ibnül Aslan Müslümanı kasten öldüren hakkında rivayet edildi bakın sadece oruç zekat hac değil Müslümanı bilerek öldürenin küfrü hakkında da gene Ebu Musa el-Eşari Amr ibnül Aslan rivayeti var İçki içen hakkında da bunlardan rivayet edildi. Bak sahabeden içki içenin tekfirine rivayet gelmiş. İcmali haram mıdır? Haramdır. Bunlar bu rivayetleri okusalar bu şeylere harici diyecekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan sahip bir hadisi inkar edenin kafir olacağı da İshak İbn-i rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden gelen sahip bir rivayeti inkar edenin Kafir olacağı İsaq ibn-i Raheveh'den rivayet edilmiştir. İbn-i Hazm -i -i Allah bunu Fasıl Fil Milal adlı kitabı 1. 374. sayfada Ha Bunlar muteberdir diye nakletmedik. Bizim racih olan tek görüşümüz var. O da namaz meselesi. Namazı terk eden kafirdir. Neden? İbn-i Teymen'in Mecmuatür dediği gibi kufur lafzı elif lam ile gelirse neye hamledilir? Büyük küfüre hamledilir. Leyse beynel abdi ve beynel kufriy Beynel kufri eliflam, lam El kufur elif gelmiş Beynel kufri illa terki salah Kişi ile küfür arasında namazın terki vardır. Buradaki küfür lafzı büyük küfürdür çünkü elif lam gelmiştir. Sabredenler şükredenler kitabında İbnül Kayyum Rahimullah der ki Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini bu anlayış üzere bırakmıştır. Kastettiği nedir? Küfür lafızları, şirk lafızları elif lam ile gelirse ne kastedilmiştir? Büyük küfürlü kastedilmiştir. Bunları kabul etmekle birlikte bir çeşit tembellik yahut tevil dolayısıyla terk eden kimselerin hükmü nedir? Adam namazı, orucu, zekatı ve haccı ya tembellikten yahut bir tevilden dolayı terk etmiş. Önce tembellik kısmını irdeleyelim. Namazı bu şekilde vaktinden sonrasına bırakan kimseden tevbe etmesi istenir. Tevbe ederse mesele yok. Aksi bir hat cezası olarak öldürülür. Çünkü mürtedin haddi nedir? Öldürülmesidir. Şeyh hangi görüşü alıyor? Namazı terk edenin kafir olduğu görüşü alıyor. Ahmet el-Hakim. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Eğer tevbe edip namazı kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Peygamber Efendimizin ben insanlarla işte la ilahe illallah deyip şunun şunu yapana kadar savaşmakla emri oldum hadisi de ve başka hadislerde bunu gerektirmektedir. Zekata gelince... Güç ve kuvveti bulunmayan kimselerden zekatı vermeyen olursa imam o kişiden o zekatı zorla alır. Malından bir miktar fazlalık almak suretiyle de onu cezalandırır. <gülüyor> Burası önemli. Malından bir miktar da zekatın haline fazlalık alıyor. Niye? Ceza olarak ona. Çünkü Peygamber Sassam şöyle buyurmuştu. Kim onu vermeyecek olursa biz ondan o zekatı ve onunla birlikte malının bir kısmında alırız. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretmiş şayet zekat vermeyen kimseler bir topluluk olup güç ve kuvvet sahibi kimseler ise <gülüyor> imanın İslam devletinin meşru başkanının zekat ödeyinceye kadar onlarla savaşması icap eder. İmamın onlarla savaşması icap eder. Daha önce kaydettiğimiz ayetler ve hadislerle daha başka deliller bunu gerektirdiği gibi Ebu Bekir ile Ashab-ı Kiram'ın uygulamaları da bunu gerektirmektedir. Ebu Bekir anh ne yaptı? Zekat vermeyenlerle Savaştı. Oruca gelince bu hususta herhangi bir delil varit olmuş değildir. Fakat böyle bir kimse imam yahut onun naibi o kişi ve benzerleri için bu işten vazgeçirmek özelliğine sahip bir yolla teyip eder. Yani edeplendirir. Ne yapar? Sopa vurur. Allah'ın hadleri dışında tazir nedir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? On kırbaçtır diyor. On kırbaç hacca gelince ömrün tamamı haccin yapılabileceği bir vakittir. Ancak ölümle bu farzın yerine getirilme imkanı ortadan kalkar. Bununla birlikte bu hususta acele etmek gerekir. Çünkü bu hususta safsaklamaktan ötürü uhrevi tehdit ifade eden buyruklar varid olmuş. Ancak dünyada bunun için özel bir ceza belirten bir buyruk varid olmamıştır. Yani ahirette bir tehdidi var ama dünyada böyle bir tehdit söz konusu değil hac meselesiyle hac, oruç, zekat meselesi malum. Bunlardan dolayı kişi tekfir edilmez. Vacipliğini ikrar ediyorsa vacipliğini ikrar etmiyorsa kafirdir. Namazın vacipliğini ikrar etse de terk eden kafirdir. Bu da ulemanın sözlenen racı olan görüştür ki birinci soruda yazdığı tembellik kısmının izahı bu. Yahut tevil dolayısıyla dedi. Nasıl bir tevil? Bakın İbni Hacer Allah ona rahmet etsin. İbn Arabi'nin tekfir hakkında bir kitap yazmış. Orada bir söz var. Selef'ten naklediyor. Eğer tevilin önü açılırsa her tevil muteber olursa Allah'ın arzında kafir kalmaz diyor selef. Eğer tevilin önü açılırsa Allah'ın arzında kafir kalmaz diyor. Peki burada hangi tevil muteberdir? Yaşanmış bir vakıa var. Zekat vermeyenlerin tevili Huz min evvalihim sadaka, mallarından sadaka al ayet. Dediler emir peygambereydi, peygamber salsam vefat etti. O nedenle bizler dediler artık zekat vermeyeceğiz. İmam Nebevi diyor ki bunu söyleyenler mazurdular çünkü İslam yeni gelmişti. Şeriatın bir kısmı ahkamı nesfolunuyordu. Nasih münsuf durumlar vardı. Aynı şekilde ilim münteşir değildi, yayılmamıştı, herkese ulaşmamıştı. Peki diyor bugün biri çıksa böyle bir teville gelse zekat vacip değildir dese özürlü müdür? Diyor ki Müslümanların icmasıyla kafirdir. Peki fark nedir? Bunlar kafir de onlar Müslüman. Az önce saydığımız sebeplerdir diyor. Kişinin e, dinin yeni gelmiş olması, daha ahkamın toparlanmamış olması, bir kısmının nesfolunuyor olması vesaire vs. ilmin yayılmamış olması. Bu neden nedir ki böyle bir tevil o dönemde makbulken bugün böyle bir tevil ne değildir? Kesinlikle ve kesinlikle makbul değildir. Hangi teville gelirse gelsin, haccın, zekatın, orucun ve namazın vacipliği konusunda ne tevil getirirse getirsinler insanlar kafirdirler. Ben Konya'da bir grup biliyordum. Kendilerine hanif diyorlar. 2-3 kişiler. Öyle adamlar. Herkese kafir diyorlar. O yüzden Müslümanız demiyorlar. Hanifiz diyorlar. Farklı bir isim hani olsun diye. Namaz kılmıyor adamlar. Niye? Diyor ki salah namazdır diyor. Du şey duadır diyor. Biz şimdi böyle konuştuk Allah'ı zikrettik. Tamam biz namazımızı kıldık diyor ya. Yani. Ya onlara göre şu an bizim bu yaptığımız iş namaz, salah. Bunlar öyle bir tevhül yapmışlar ki. Hadi diyeceksin şirk koşmamışlar. Hariciler Müslümanlara kafir demişler. Hani cezalarını çekecekler falan. Hadi hariciler diyesin bu adamlar kafirler. Millete kafir diyorlar, kendileri kafirler. Niye? İslam'ın apaçık bir vacibini batıl bir tevhidle ne yapmışlar? Vaciplikten çıkarmışlar. Böyle bir tevil ne değildir? Muteber değildir. İnşallah iman babı geldi. İslam'ın şartlarıydı. Buradan sonra iman, imanı kısımları, çeşitleri, şartları bunlar inşallah irdelenecek.